أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، فما كنا لنا إهتدى لولا أن هدانا الله. وما توفيق وإعتصام إلا بالله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. صل على Rasuluna Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem, bina Muhammed Güzeller güzeli, güzel Mevlamın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 da çeken deva arayan şifa arayan huzur arayan aşkı arayıp aşk nerede diye bulunduğu yerde çırpınırken yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların bilinenin ve bilinmeyenin görününün ve görünmeyenin Rabbi Allah Azze ve Celle tarafından bütün bu subaylerin cevabı olarak gönderilen aşk elçisi, sevgi padişahı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dert çeken ümmetinin gönlünü okşamak sıkıntı çeken ümmetinin zihninin bulanıklarını götürmek için en büyük dost en büyük yâr olan Allah Azze ve Celle tarafından davetini hediyeler almak, hediyeleri bağrına basmak ve ilk anında ömrünün tüm film karelerine aktarmış olduğu ümmetinin sevgisiyle o hediyeleri alıp bağrına ve sonra yeniden ümmetine sunmak adına gerçekleştirmek olduğu miracı sizlerle paylaşıyor ve Sidre-i Münteha'ya da kalmıştık. Haydi Sidre-i Münteha'ya gidelim. Hazır mısınız? Sevgililer sevgilisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7. kat semaya geçmiş ve Sidiret-i gelmişti. Anlatıyordu Aşk elçisi. Diyordu ki, 7. kat semadan sonra Sidiret-i geldim. İslam alimleri derler ki, Halkın bilgisinin son bulduğu sınır yerdirisin değil el münteha. Yani ondan ileri neler olduğunu kimse bilmediğinden oraya Sidire-i denilmiştir. Yine kimilerine göre de yukarıdan inen o yere gelince daha aşağıya geçip inmez. Aşağıdan yukarı çıkan da o yere varınca ondan yukarı geçemez. Bunun için buraya Sidirey i münteha denilmiş. Ve kimileri de ruhlar ancak oraya kadar uzanır ve son bulur. Bundan dolayı Sidirey i münteha denildi derler. Sevgililer sevgilisinin güzel amcası, o bir altından ağaçtır. Budaklarının kimi zümrütten ve kimi yakuttandır. Dibinde tepesine kadar olan uzunluk 106 bin yıllık yoldur. Gayet büyük bir yaprağı da bütün dünyayı örter demiştir. Sonra orada melekler vardı. Meleklerin hepsi sevgililer sevgilisinin mübarek huzuruna gelip selam verdiler. Mübarek yüzünü görünce Allah'ın rahmetiyle müjdede bulundular. Ya Resulallah, bütün ibadetlerimizin sevabını Allah Azze ve Celle senin ümmetine bağışlamamızı istedi. Biz de bağışladık ya Resulallah. Cebrail Aleyhisselam makamı budakların arasında yeşil bir budaktır ki yüksekliği yüz bin yıllık yoldur. Orada büyük bir bayrak vardır ki Yassılığı yedi kat yerler ve yedi kat gökler kadardır. Sevgililer sevgili efendimiz anlatmaya devam etti. Cebrail beni aldı. O kürsünün her yanında başka kürsülerin konulmuş olduğunu gördüm. Ve önünde on bin kürsü konulmuştu. O kürsülerin üzerinde Tevrat okuyorlardı. Sağ tarafında da yeşil zümrütten on bin kürsü konulmuştu. Üstlerinde melekler İncil yazıyorlardı. Her kürsünün çevresinde 40 bin kürsü vardı. Üzerinde melekler oturmuş İncil okuyorlardı. Her kürsünün çevresinde 40 bin kürsüde melekler Zebur okuyorlardı. O kürsünün önünde Tevrat, sağında İncil, solunda Zebur yazıp okunmasının sebebi hikmeti, Peygamber Efendimizin henüz dünyaya teşrif buyurmadan ve peygamberlik kendisine verilmeden önce, o kitaplar nazil olup, onlarsa Peygamberimizin kerim vasıflarını övmeye, ahlakını, Allah'ın da sevgililiğini, bütün yaratılmışların en natifi, en keremlisi, en faziletlisi olduğunu ayan beyan ettiklerindendi. O kürsünün adında Kur'an-ı Azimuşşan'ın yazılıp okunmasının hikmeti, o yüce kitabın Peygamber Efendimiz üzerine nazil olan kitap olduğuna, ve kendisi bekadi diyarı sarayına şeref verdikten sonra bile, hükmü kıyamete kadar kalacağına, kıyamette bile hükmün o kitapla olacağına, değişmeksizin yerinden kaldırılmaksızın başka bir şekilde konulmadan, yazıları ifsat edici bir şekil almadan korunacağına, ve muhafaza edileceğine işarettir. Cebrail, Ya Resulallah, senden bir ricam var. Bu makamda iki rekat namaz kıl. Benim de makamım seninle şereflensin ve ben de orada ikirekat namaz kıldım Beyt-i Mamur'da kıldığım namazdaki gibi bütün sidire-i melekleri bana uydular böylece sevgililer sevgilisinin şerefi bütün meleklerin üzerine gerçekleşmiş oldu ve o hacın altında dört ırmak akıyordu İkisi ahiret aleminde ikisi de dünyada akmaktaydı Cebrail, batın akan iki ırmak cennete gider. Zahirde olan ırmaklar dünyaya gider. Onların birisi Nil, biri de Fırattır dedi. Ben sonra bir ırmak daha gördüm. Çevresinde Yakut, inci ve Zebercetten çadırlar kurulmuştu. Irmağın kıyısında yeşil kuşlar da gördüm. Boyunları deve boynuna benziyordu. Cebrail, Ya Resulallah! Bu Kevser ırmağıdır. Allah Teala sana nasip etmiştir. Bu ırmak Yakut ve Zümrüt'ten çakıl taşları üzerine akıyordu. Suyu sütten aktı. Bir bardak alıp içtim. Baldan tatlı, kokusu miskten güzeldi. O hacın dibinde bir çeşme akıyordu. Cebrail, buna selsebil derler dedi. Ondan iki ırmak belirir. Birine Kevser Nehri, birine de Rahmet Nehri derler. Cennet kapısının önünden akarlar. Cennete giren müminler Kevser'den içtikleri zaman, kalp afetlerinden, kötü ahlaktan, kötü hislerden, hepsinden. Nasıl ki cennet temizlerin yeridir ya ya Resulallah. Cennete ancak temizlenenler girer ya. İman edip, iman ile. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesiyle tepeden tırnağa temizlenip rahmet insanı olanlar. Sonradan cennete girmek kendilerine nasip olduğunda, ebediyen sonsuza dek kalplerine bir kötü hissiyat gelmesin diye burada temizlenir ve rahmet suyundan bol abdest alarak gusl ederler. Sonra diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Baktığım sidrinin önünde saf saf melekler geçiyordu. Safları birleşikti. O kadar uzundu ki bir başından son hızla bir kuş uçsa yüz yılda öteki başına varamazdı sanki. Hem de esen yelden daha süratle geçip gidiyorlardı. Ok atılsa hızı onları geçemezdi. Bu melekler neden çoktur, nereden gelip nereye giderler ne zamandan beri geçiyorlar ey Cebrail diye sordum da, Cebrail, ya Resulallah, ben yaratıldığım zamandan beri bunlar böyle. Ardı arkası kesilmeksizin geçer giderler. Nereden gelirler, nereye giderler kimse bilmez. Bunların çokluğuna şaşırıp kaldığım anda, hemen Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir, müddessir süresi, 31. ayet kalbimde vahiy olarak ihsan olundu. Sonra önüme üç tane kap getirdiler. Birinde şarap, birinde bal, birinde süt vardı. Ben sütü seçtim de, ''Ya Resulallah'' dedi Cebrail, ''İslam fıtratını seçtiniz. Ümmetin İslam dini üzere sabit kalacaklardır. Eğer şarabı alsaydın, ümmetin birçok engebeli fitne ile karşılaşabilirlerdi.'' Sonra sidrede bir melek gördüm diyordu. Ben ondan daha büyük bir meleği görmemiştim. Boyu bir milyon yıllık yoldu sanki. O meleğin birçok yüzü ve ağzı vardı. Başlarının her birinde omuzuna dökülen yetmiş bin saç vardı. O melek bir elini başına, öbür elini de arkasına koyup tesbih ediyor. Ve tesbih ettikçe sesinin güzelliğinden arş titriyor diyordu. Bu melek kimdir diye sorunca Cebrail'e Allah bu meleği Adem Aleyhisselam'dan önce yarattı ya Resulullah dedi. Yaklaştım, selam verdim. Saygı ile selamımı aldı, kanatlarını açtı. Sana ve ümmetine müjdeler olsun dedi. Hak Teala Hazretleri günahları aff ve mağfiret için Ramazan denilen bir ay ile ''Size fırsatlar sundu ya Resulallah.'' Bir ayı bu gece sana ve ümmetine ihsan eyledi. O ayın hürmetine ümmetin bağışlarını verir de, ''Bu ümmeti, bu müjdeyi sana bildirmek için buraya Allah beni gönderdi.'' dedi. Meleğin önündeki sandığın durduğunu gördüm. Üzerlerinde nurdan iki kilit vardı. Bu sandıkların içinde ne var diye sorunca, ''Ya Resulallah.'' dedi. Bu sandıkların birisinin içinde, ümmetinden Ramazan ayında oruçlu olup Ramazan ayı çıkıncaya kadar cehennemden azat olanları ve kıyamete kadar her Ramazan ayı içinde azat olanların beratları vardır. Bu azat olanların hepsinin beratları bu sandığın içindedir. Öteki sandıkta ceza günü senin ümmetinden 70 bin kimseye hesap sorulmadan, ve azap edilmeden Cennet ihsan edilecek. Onların beratları bu sandıktadır. O yetmiş bin kimsenin Her birinde de Yetmiş bin kimse Hesap sorulmadan Cennet ile ikram olunacaktır. Onların hepsinin Beratı vardır. Yeter ki ümmetiniz Bir silkelensin Ya Resulallah. Bir kendisini Silkelesin ya Resulallah. Allah'ın seninle göndermiş olduğu Aşk deryasını fark etsinler ya Resulallah. Keşke düşünsek bazen İyiden iyiye araştırıversek de Araştırmamız gerektiğince Bulmak için gerçeği, Ermek için hakikate Ve sonunda dalabilmek için Aşk deryasına aşk nehrine ve hiç çıkmamak için dalmak daldıkça daha bir derine dalmak ve böylece insanları da o aşk nehrine çağırmak sonra sevgililer sevgilisi gidiyordu kendisine nimet üzerine nimetler müjdeleniyordu sonra beyaz inciden yapılmış olan meleği gördüm bu meleğin sağında nurdan yapılmış bin kanadı, solunda yine nurdan yapılmış 70 bin kanadı vardı. Her bir kanadında inciden yedişbin tüyü bulunuyordu. Ayrıca yedişbin tüy yakuttan, yedişbin tüy kızıl altından, yedişbin tüy gümüşten, yedişbin tüy alberden, yedişbin tüy kafurdan, yedişbin tüy de zaferandandı. Boyu arştan toprağa kadardı. Her kanadında Bismillahirrahmanirrahim. ''La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, kullişe şeyin halikun illallah, vahidul kahhar.'' diye yazıyordu. Sonra Cebrail bu melek hakkında dedi ki, ''Her namaz vakti gelince o melek başını kaldırıp, ''Bismillahil azim ve bihamdih'' deyip tesbih'e başlar ve devam eder.'' Kanatlarını birbirine vurarak acayip sesler çıkarır. O sesler cennete varıp cennet ağaçlarının budakları birbirine dokundurur. Cennetin Yakut'tan ve Lal'den kubbelerine çıkar. Orada yankılanarak güzel sesler meydana gelir. Huri, Gılman ve bildan bu sebepten haberli olurlar. Ümmeti Muhammed'in namaz vakti, ibadet zamanı geldi diye birbirine işaret verirler. O melek harekete gelir, Arşı bir ızdırap kaplar. Hak Teala o meleğe hitap eder. Neden hareket ediyorsun diye bildiği halde. Melek, ya ilahi. Muhammed ümmeti namaza kaldılar. Oysa üstlerinde bazılarının günahları var. Onun için kımıldanıp hareket ediyorum deyince. Ey melek sen sakin ol. Silkelenme benim rahmetim. Namaz kılanların üzerine vacip oldu. Şahit olun ki ben onlara rahmet ile bakıp affettim. Onları cehennemden azat ettim. cennetilme i onlara nasip eyledim. Daha sonra Cebrail'i kendi suretiyle gördüm. Son süratle uçan bir kuş, onun omuzundan bir omuzuna ancak 500 yılda varabilirdi diye kalbime hisler doldu. Sonra düz bir mekana vardık. Orada ulu kalemin sesi iştiriyordu. Cebrail ileri git ya Resulallah, dedi. Siz ileri gidiniz. Çünkü siz allah zülcelalinin Zülcelal'in katında en kıymetlisiniz, en keremlisiniz. Ve ben ilerledim diyor Rasulullah. Cebrail ardından geliyordu. Sonra altından yapılmış bir perdeye ulaştık. Cebrail perdeyi oynattı. Ardından kimsin diye ses geldi. O, Cebrail'im, benimle beraber Habibullah var dedi. İçeriden gelen ses, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Perde arkasından bir ses geldi. Kulum doğru söyledi. Ancak en büyük benim, kibriya benim, azamet ancak bana mahsustur. Sonra melek, Eşhedü en la ilahe illallah diye verince Kulum doğru söyledi diye bir ses geldi. Ve sonra yine, Eşhedü enne Muhammedan, abduhu ve rasulhu diye bir ses gelince, O ses de doğrulandı. Melek yine ''Hiyye alel salati, hiyye alel dedi. Yine bir ses geldi. Kulun doğru söyledi dedi. Kullarımı bana ibadete davet etti. Ve Fe felaha çağırdı. Ben de onları kapıma davet ettim. Davetime gelenleri ''Açka, rahmete, sevgiye, huzura ulaştırırım'' dedi. Melek yine Allah'u Ekber'' dedi. Gökten yine aynı seda geldi Ve sonunda La ilahe illallah dedi Gökten Sadaka abdi La ilahe illa ene Diye ses geldi Sonuna yine bir ses işittim Allah evvelin ve ahirin Başlangıcın ve sonun Üzerine senin şerefini Faziletini olgunluğa eriştirdi dedi ''Bu melek kimdir?'' diye sordum. ''Allah'ı zümüşşana yemin ederim ki seni peygamber olarak göndermiştir. Ben bu meleği görmedim.'' ''Bilmiyorum. Şimdi siz görürsünüz.'' dedi. ''Sen buradan daha ileri gelmeyecek misin? Dost, dostu yolda bırakır mı?'' dedim. ''Ya Resulallah, her meleğin bir makam vardı.'' ''Onu aşarak ileri geçemez. Eğer parmak kadar ileri geçsem... Allah Azze ve Celle'nin celali benim vücudumu kaldırmaz. Benim makamım Sidretül Münteha'ya kadardır ya Resulallah. Size ikrama izinlerin olduğu için sizi buraya kadar getirdim. Bundan ilerisi sizedir. Ya Resulallah, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna varınca, dileğim şudur ki, ümmetin Sırat Köprüsü'nü geçmeye ferman olunduğu zaman, ''Bana izin ihsan buyursun Rabbim de sıratın üzerine kanadım yayayım. Senin ümmetini kanadımın üzerinden selametle geçireyim.'' dedi. Ve veda ederek beni yolladı. Bundan sonra perde arkasındaki melek beni tutup içeri aldı. Göz açıp kapayıncaya kadar bir zamanda perdeyi geçip onun önüne koydu. Resulullah bundan sonra şöyle anlatmaya devam etti dostlar. Melek bana içeri girin ya Resulullah dedi. Beni inciden bir perdeye getirdi. O perdeyi kımıldattı. Perdenin ardında bir melek vardı. Kimdir o dedi. Benimle beraber olan melek. Benimle birlikte gelen Allah'ın sevgilisi Muhammed Aleyhisselam'dır dedi. O melek... Allah'u ökber diyerek beni aldı, göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman içinde o perdeyi geçirdi, perdenin ön tarafından koydu, büyük tahiyat, selam ve tazimde bulunduktan sonra. Böylece her yeri cevahirden yapılmış olan yetmiş perdeyi gezdim. Bir perdeden bir perdeye olan aralık 500 yıllık yol olduğu kalbime ihsan olunuyordu da, her perdenin kalınlığı 500 yıllık yol diyormuş. 70 perdeyi geçip yapayalnız kaldığım zaman ref ref göründü. Bu zümrütten teşil bir döşekti. Bana selam verdi. Ya Resulallah sizi ben götüreceğim. Lütfen buyurunuz dedi. Böylece Resulullah Miraç gecesi beş şeyi araç olarak binmiş oldu. Biri Burak ona Kabe'de binmişti. İkincisi Miraç merdiveni ki onunla dünya semasına çıkmıştı. Üçüncüsü Cebrail'in kanadı ile ta birinci semaya kadar gelmiş, dördüncüsü meleklerle beraber perde perdeye gitmiş, beşincisi de refref ref olmuştu. Onunla sona kadar gitti. Ve sevgililer sevgilisi eshabına şöyle anlattılar. Refrefin üzerine oturunca beni alıp kürsüye kadar götürdü. Kürsüyü Allah azze ve celle inciden yaratmış. Çok büyüktü. Bakara suresi 255. ayette anlatılıyor ya Allah'ın kürsüsü gökleri ve arzı çevrelemiş dolamıştır diye Kürsi ile arşın arasında yetmiş perde vardı ki Eğer o perdeler olmasa arşın nurundan kürsüde olan melekler yanardı Ben o perdeleri geçtim O perdeler arasında cevahirden yapılmış tahtlar gördüm Türlü türlü süslenmişlerdi Üzerine örtüler çekilmişti sahibinin gelmesi için hazırlanmıştı. Sahibi gelince örtüsünü kaldırıp oturacaktı. O perdelerin bekçilerine ''Bu tahtlarda kimler oturur?'' diye sordum. ''Ruhlar içindir.'' dediler. Hangi peygamberlerin ruhları deyince ''Bunlar peygamberler rütbesine layık değildir. Bu tahtlar ümmetinden iki bölüğün ruhları içindir ya Resulallah.'' Birisi ''Sana inen Kur'an-ı Kerim'in sözlerini... İzleyen, hatmeden, manasını bilen, anlayan ve O'nun gösterdiği yol ile amel işleyenler, Aşk ile dirilenler, kainat bir yana, Allah'ım sen bir yana, Kainat bir yana, Allah'ım sen bir yana deyip, Seni seviyorum Allah'ım, sana aşığım Allah'ım, sen bana göndermişken Kur'an-ı Azimüşşan'ı 114 süre her biri bir işaret Her biri sevgililer sevgilisinden En büyük dosttan son kurtuluş mesajı Ben nasıl olur da bu mesajdan gafil olabilirim ya Rabbi Hayır hayır Hayır olamaz Tüm bugün ve yarından oluşan Üç günlük dünya hayatının geçici Hatta göz açıp kapamak kadar az zaman içerisinde geçen bu ömür için, bu geçici dünya zevk ve sefası için, dünya ve ahirette sonsuz insanları kaçıramam hayır. Allah'ım bu aşk treninde ben de varım. Ben de varım Allah'ım deyip, hayatının merkezine Allah'ı alıp, yuvasına Peygamber kokusunu sunan ve Kur'an'ın yaşayışı ile yaşayan, Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi ayaklı Kur'an olabilen, Kur'an'ı okuyup okuduğunu hayatının her zerresine geçirebilenlerdir. Birisi de gece herkes uykudayken kalkıp aşk ile Allah'a yönelip namaz kılanlardır ya Resulallah. Bu perdelerin arasında çok çok acayiplikler, türlü türlü denizler gördüm diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde bin türlü millet vardı. Hemen her millet arşın dillerindendi. Ben o perdelerin hepsini geçip arşa vardım diyor Resulullah. Ve biz de şimdi Arşa azam'a varalım. Az kaldı usta ta. Haydi perdeleri geçtik. Şimdi Arşa azam'dayız. Cenab-ı Allah Zülcelal arş Yeşil Zümrüt'ten Yaratmış Kırmızı Yakut'tan dört ayağı bin dili vardı Arşın dört ayağının her birini bir melek tutuyordu Tesbih okuyorlardı Aşk ile Allah'ı anıyorlardı Kendilerine can veren, kendilerini yaratan Allah'ı anıyorlardı Öyle değil mi? Gerçekte meleklerin nefisleri yoktur evet ama Onların da akılları vardır. Kendisine nimetler veren, kendisine hediye vereni insan karşılık vermezse, bir teşekkür bile etmezse ne deriz biz o insan için? Cevabını kendiniz verebiliyorsunuz. Peki bize bu hayatı veren, görmemiz için göz, tutmamız için el, sevmemiz için dost, yaşamamız için ortam veren, en güzeli ruh veren, can veren, hediyesini ihsan eden Allah'a teşekkür konusunda bu meleklerin halini yadırgamamak verik. Arşı taşıyan meleklerin topuzluklarından ölçelerine varıncaya kadar olan mesafe 500 yıllık yıl olduğu kalbime ihsan olunuyordu. O arşı götüren meleklere Hamelatil Arş da deniliyordu. Arşın parlaklığından ve nurunun çokluğundan başlarını yukarı kaldırıp bakamazlar o melekleri daima insan rızkının verilmesi, suçların bağışlanmasına dua ederlerdi. Kürsi 7 kat gökler ve yedi kat yerler Arş'ın yanında gök altında asılmış birer kandil kadardı. Arş'ın çevresini saf halinde 70 bin melaiike Allahu ekber ve tehlillerle tavaf ediyorlardı. Onların arasında 70 bin misaf melek sağ ellerini sol ellerinin üzerine tutmuş her biri başka türlü tesbih de bulunuyorlardı ki, birinin tesbihi birine benzemiyordu. Arş kürsüsünün kenarında ve ayaklarında, yedi kat gök kapılarının üzerinde La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah yazılıyordu. Arşa vardığım zaman büyük şeyler gördüm. Arştan ağzıma bir damla su düştü. Hayret içerisinde ona baktım. O kadar tatlıydı ki, Ondan daha tatlı ve lezzetli bir şey tatmadım. O damlayı yutunca Hak Azze ve Celle kalbimi aydınlatıp nurlandırdı. Arşın nuru vücudumu bürüdü. Onur ile boğuldum. Onurdan başka bir şey görmedim o anda. Nurlar açılınca her şeyi gözümle görür gibi gördüm. Ardımda olan şeyleri iki omuzumun arasında önümde olanlar gibi gördüm. Ondan sonra o topluluğu da geçtim. Sonra mesafeler ilerliyordu. Makamlar geçiliyordu. Necim Suresi 18. Ayette Ne kadra emin ayati rabbihil kubura diyor ya ondolsun ki Rabbinin en büyük ayetlerinden, işaretlerinden, mucizelerinden bazısını gördü diye buyuruyor ya Geçiyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neler görüyordu neler. O yüzden Miraç dönüşünde hefimetim diyordu Miraç'ta cenneti gördüğünde Ümmetim diyordu. Ah ümmetim. Şuralar ümmetim için diye. İçini yanıyordu. Gönlü, bağırı yanıyordu. Hani anne babamız güzel bir mevki ve makam, güzel bir yer görür de. Ah yavrucum der. Da ah çocuğum der. Artık yakınlığı nasıl ifade ediyorsa. Ah bir tanem der belki yavrusuna. Ah canım der belki. Keşke o buraya gelebilse, buraya yerleştirebilsem der. Değil mi? Ve yine kötü bir yer gördüğünde ah canım yavrumu buradan nasıl uzak tutabilirim diye uğraşır. Kalbi bir anda hicranla, hüzünle dolar değil mi? Aşk elçisi Miraç'ta cennet ve cehennemi gördüğünde bize Kur'an'ın ifadesiyle öz anne babamızdan daha şefkatli ve merhametli olarak gönderilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halini siz düşünün lütfen. O yüzden sabahlara kadar ümmeti adına topukları şişinceye kadar namaz kılıyor, Göz yaşları içerisinde secdelere kapanıyordu. Hatta annemiz, mübarek geçleri Ayşe validemizin Resulullah ruhunu teslim etti zannettim diyecek kadar secdelere kapanıyordu. Ümmeti adına. Ümmeti adına secdelere kapanıyordu. Gece ve gündüz koşturuyordu. Ebu Cehil'i biliyorsunuz. İslam ümmetinin ilk yıllarında en büyük zalim, Efendimizin bu ümmetinin firavunu dediği Ebu Cehil'in kapısına bile o cehennemdeki azapları görünce yetmiş kere kapısına gitmiştir Resulullah. Yetmiş biri de gidecekti de Allah o artık asla iman etmeyecektir. Sözü gelene kadar Resulullah kapılarını çalıyordu. Yırtınır derecesinde koşturuyordu. Bir insancık daha kurtulur mu acaba diye bir insancığı daha... ''Aşka, sevgiye, vuslata gark edebilir miyim?'' diye koşturuyordu. Evet. <gülüyor> ''Lâ ikraha fiddin'' Dinde zorlamak yoktur kesinlikle. O da zorlayamıyordu. Kur'an'ın ifadesiyle kimsenin başına bir bekçi ya da bir zorba olarak gönderilmediğini biliyordu. Tebliğ görevini görevine getiriyordu sadece. Ne diyordu? ''Ve mâ ersennâke illa mübeşşirâm ve nazira. ''Ey aşk elçim!'' Ey kainat mihrabında kainat minberinde ümmete adına secdelere kapanıp Allah'a yalvaran sevgili biz seni ancak dünyada aşk ile yaşayıp İslam üzere ötelere ulaşanları cennetle müjdelemen ve tam tersini yapıp zulüm üzerine zulüm ile haksızlık üzerine haksızlık ile isyan üzerine isyan ile inkar üzerine inkar ile Gaflet bataklıklarına düşenleri de uyarman için gönderdik diyordu. Aşk koşuyordu. Gece gündüz koşuyordu. Canını dişine katarak koşuyordu. Min ecre ila rabbil alemin diyordu. Ey insanlık ben sizden bir mal, bir mülk, bir para, bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbine aittir. Kul inne salati ve nusiki ve mahyaya ve mematilillahi rabbil alemin diyordu Enam süresindeki ayetçe benim ölümüm, ibadetlerim, yaşamım, hayatım, her şeyim ailemden Rabbi olan Allah içindir. Allah kesin olarak kendisine cenneti vereceğini vaat ettiği ve cennetin en yüksek makamını ona lütfedeceğini bildiği halde ümmete adına yalvarıyor yakarıyordu. Ve biz bu yakarışlar karşısında ne haldeyiz acaba? Silkelenmek adına neredeyiz acaba? Aşk ile dirilip Aşk deryasına, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ın aşk deryasına dalanlarımız o kadar çok ya hamdolsun. Ama daha fazla kişinin de elinden tutsak, sevgililer sevgilisi gibi. Belki elimiz uzanmayacak dünyanın birçok yerine ama kapı komşumuza adam yetmeyecek elimiz? Hatta aynı yuva içerisindeki ailemize kadar mı uzatamayacağız elimizi? Aynı yuva içerisinde farklı insanlar. Dinde zorlama yoktur kesinlikle ve kesinlikle ama duyurmak vardır. Sıkmak yoktur kesinlikle ve kesinlikle ama anlatmak vardır. Öyle bir anlatmak ki. Siz yolun önünde bir çukur olduğunu gördünüz, bir uçurum olduğunu gördünüz. Ve hiç sevmediğiniz bir insan, size çok kötülük yapmış olan bir insan... O uçuruma doğru gidiyor. Orada uçurum olduğunun farkında değil. Siz ne yaparsınız? Bırakın düşerçe düşsün. Zamanında bana kötülük yaptı mı dersiniz? Asla ve asla sizin böyle bir şey diyeceğinizi zannetmiyorum. Peki öyleyse düşülecek yer uçurum değil ki. Ebedi bir azap yurdu. Kaybedilen ise sonsuz nimet yurdu. Silkelenmeliyiz dostlar. Silkelenmeliyiz. Ayağa takılıp gaflet çukuruna düşmüş olanlara el uzatmalıyız. İmam Gazali'nin ihyasında yazdığı üzere Ebu Derda'dan bahsederken anlatıyor. Bir topluluk görmüş, bir adamı dövüyorlarmış. Koşu vermiş, araya girmiş, "Ne yapıyorsunuz siz?" diye de Bu adam çok kötü bir günah işledi gözümüzün önünde. "Ona böyle böyle ceza veriyoruz." dediklerinde, "Hayır, sizin buna asla yetkiniz yok. Söyler misiniz bana? Bu adam çukurun içine düşmüş. Tutup elinden kaldırmaz mısınız? Bu adam çukura düşmüş. Tutup elinden kaldırmaz mısınız? Evet, tutup elinden kaldırmak. Tut elimi kaldır beni. Aşk deryasına daldır beni feryadını. Haykıran o kadar insan var ki çevremizde dostlar. Ruhu açlık hisseden ''Ela bi Adama tadama innul kulub'' ayetini ''Ruhlar ancak Allah ile huzur bulur, Allah'ı anmak ile huzur bulur, Allah'a koşmak ile huzur bulur'' ayetinden bir haber olan o kadar insan var ki Koşmalıyız dostlar Aşka koşarken tutmalıyız insanların elinden Tutabildiğimiz kadar Davet etmeliyiz Hiçbir şey yapamıyorsak en azından Kalbi açık olanlara lütfen araştırmaz mısın acaba? Şu kainat kitabı, Kur'an'ı rica etsem birazcık araştırmaz mısın acaba? İnsanların bir tanecik numunesi ve önderi olan sevgilim, dostum Resulullah'ın hayatını rica etsem acaba birazcık araştırır mısın diyemez miyiz dostlar? En azından. Sevgiler sevgilisinin 63 senelik ömrü ve 23 senelik peygamberlik zamanı Gecesi ve gündüzüyle 24 saat böyle geçti dostlar. Gecesi ve gündüzüyle Resulullah böyle geçirdi. İlk anında ümmeti dediği gibi En üzüntülü anında Ümmeti için üzüldü de Ümmetim dedi. En sevinçli anında Ümmeti adına sevindi de Ümmetim dedi. O sevgili Miraç'ında da yine ümmeti adına bir açtı En büyük dostu avustatı da buydu dostlar aslında. Günde beş vakit namaz hediyesi ile son bulan bu miraç hadisesini o yüzden uzatıyoruz böyle birkaç programdır. Çıkarmamız gereken çünkü çok dersler var. Silkelenmek adına, kendimize gelmek adına. Düşünebiliyor musunuz? Afganistan'daki, Pakistan'daki, Çeçenistan'daki, Irak'taki Filistin'deki kardeşlerimiz bulundukları halleri görüyoruz değil mi? Silkelememiz lazım. Oradaki kardeşlerimizin kanayan gönlüne, mahzun gönlüne el uzatmamız lazım. Sevgililer sevgilisi öyle yapmamızı istemişti. Öyle yapmamız için, böyle birlik olmamız için her anında ümmetin bilincini bizlere sunuyordu. "Haydi simo, bi hablillah jemi'a. Allah'ın ipine, İslam'a hep beraber sarılın, ayrılmayın, dağılmayın. Aşka beraber koşun diyordu. Aşka beraber koşun. Aşka beraber koşun." Ve dostlar bu haftaki programı bitirirken sizlere Allah'a emanet ediyorum. Rabbim dünya va ahirette ilim, rahmet ve aşk medeniyetini dünyada ekip ahireti de hasat zamanı hakkıyla karşını alabilenlerden bizleri eylesin ya Rabbi. Dünya ve ahirette bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayır ve iyilikleri tüm mümin kardeşlerimiz ve sıkıntı çeken tüm ümmet adına senden diliyor Dünya ahirette bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm sıkıntılardan, tüm dert ve keder çeken ümmet adına sana sunuyoruz. Bizi muhafaza ile arap ediyor. Allah'a meydidiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve bereket.